ache Merhaba Kainat. Bugün 28 Eylül Salı, yıl 2010, ay 9, gün 271, hızır 146. 1431, Hicri Şevval 20, 1426, Rumi Eylül 15. Kestane Karası Fırtınası. Günün Tarihi. 119 yıl önce bugün 28 Eylül 1891'de Moby Dick kitabının yazarı Ozan Herman Melville 72 yaşında hayata veda etti. 115 yıl önce bugün 28 Eylül 1895'te Doktor Louis Pasteur öldü. 1812 doğumlu Pasteur, Fransız kimya ve biyoloji bilginiydi. Mayalama üzerine yaptığı araştırmalarda bu olayın gözle görünmeyecek kadar küçük canlıların varlığı sonucu meydana geldiğini fark ederek, bu alanda yaptığı araştırmalarıyla mikrop ve bakterilerin insan ve hayvanlardaki hastalıkların bir kısmına neden olduğunu ortaya çıkardı Ayrıca birçok mikrobu belirleyip bunlarla savaşma yollarını araştırdı ve kuduz aşısını buldu. Yemek listesi gün 271. Çorba, püreli İzmir köftesi, zeytinyağlı çalı fasulyesi, salata, sütlaç. Büyük, Büyük Saatli Marif Takviye Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete haftanın ikinci Açık Gazetesini açtık. Ömer Madra, Abi, Haligua ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Wang Dang Doodle adlı parçayla dinlediğimiz Coco Taylor'a da bir günaydın diyelim. Coco Taylor 1928'de bugün doğmuştu ve iki sene önce... Hatta bir sene önce 2009'da hayata veda etmişti. Amerikalı blues şarkıcısı şey, Blues'un Kraliçeste diye adlandırılıyor. Lakabı öyle ve güçlü vokalleri ve <gülüyor> geleneksel blues tarzıyla da çok iyi biliniyor. Onun bir standart olan Wang Dang Doodle'ı onun sesinden dinledik. Ona da böylece bir günaydın demiş olduk. Haberlere bakalım. Orta Doğu'da barış gelmeye doğru hızla ilerliyor değil mi? Gelmedi mi? Gelmek üzere. George Mitchell'a büyük bir görev verilmiş. Amerika'nın Orta Doğu özel temsilcisi George Mitchell. İsrail'in bu yerleşke ya da yerleşim birimi inşaatlarına uyguladığı memorandumu yasağa sona erdirmesinden hemen sonra bölgede temaslarda bulunmak üzere oraya koşmuş. Tecrübeli bir diplomat aslında. Ama... Öyle. Ama... çözebilecekler mi bilinmiyormuş. Düş kırıklığı yaratmış dünyada. Batı şeriyada moratoryumun sona ermesi. Yani dünya ne kullanıyorsa aslında biz de ondan kullansak fena olmayabilir. Bu dünya dediğimiz neresi bilmiyorum. Hep bir dünya böyle düş kırıklığı uğrayabiliyor. BBC'nin ifadesini Anladım. tekrarladım ben. BBC Türkçe'nin. <gülüyor> Yok hani şeyden dolayı. Niye düş kırıklığı olsun ki zaten adım adım buraya doğru geldiği çok belli değil miydi? Hani moratoryumun ışıklığı e, İlanının tarihi de belliydi, işte ne zaman yerleşimlerin açılacağı da belliydi, bu konuda Filistin'in ne yapacağı da belliydi falan filan. Obama'da ama yapmasanız iyi olur demişti. Biz de demiştik, dinlemediler. <gülüyor> dinlemediler. Yani Obama Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yerleşim birimleri inşaatına konulan yasağı uzatın demişti. Ama olmadı. Abbas zor durumdaymış. BBC muhabiri John Donnison, Mahmud Abbas'ın Filistin liderlerinden biri seçilmiş durumda değil artık. Filistin yönetim başkanı sadece. O ama zor durumda olduğunu uzlaşmaya gitmek zorunda kalabilir demişler. Niye? Yani tabi kalabilir o onun tasarrufunda galiba anladığım kadar da ama hani niye şimdi ki? Ya 48'den beri üç aşağı beş yukarı aynı durumdan bahsetmek mümkün tartışma anlamında 67'den beri bu işgal durumundan daha da net bahsetmek mümkün e Oslo'dan beri de zaten üç aşağı beş yukarı pazarlıklar sürüyor 20 evet. seneyi geçti galiba e Amerika Dışişleri Bakanlığı da Mahmud, Mahmud Abbas'ın itidalli bir Tepki gösterdiğini söylemiş, övgüyle karşılamış ve barış süreci uzun vadeli hedefler üzerine odaklanıyor demiş. Böyle ufukta Anladım. bakıyorsun. Güve, geminin güvertesine, kaptan köşküne çıkıp böyle dürbünle seyreden bir lider görünümü var. İyiye doğru bir gidiş var. Eğer uzun vadede bakarsak, tabii uzun dediğimiz bir kavram olduğu için hani insan yaşamıyla mesela sınırlı olmak zorunda değil değil mi? Yok artık. Yani mesela bizim nesil, hayatlarımız... Nesil boyuyla da belki sınırlı değil hatta. Ya, evrenin içinde küçük noktalardan bahsetmeye başladık. Bu arada Ban ki e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, İsrail'in hareketlerinin kışkırtıcı olduğunu söylemiş. O, yok canım. Yani Netanyahu şey demiş, kendisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Barış Biz barış istiyoruz aslında demiş önümüzdeki günlerde Filistin yönetimiyle barış görüşmelerinin sürdürülmesi yolunun bulunması için sürekli temas halinde olmaya hazırız demiş. Bu cümleyi çok olağanüstü güzel buldum senin de beğendiğinden eminim. Yani beğenmemek elde değil çünkü barışa dair sözler. Evet, bence barış olur yerleşimler de olur barış olur. da olur. Her şey Roma'dan beri bildiğimiz bir şey bu. Çok bilmediğimiz bir şey değil. Yani buradan bir barış da çıkabilir hakikaten. Mahmut Abbas, işte John Donison'ın dediği gibi e, uzlaşmaya gitmek zorunda kalabilir mi falan orasını bilmiyorum ama hani bir şeyler yapıp bunun adına barış demek çok bilmediğimiz bir şey değil. Evet Filistinliler bundan çok hoşnut kalmayabilirler özellikle. İşte o, o zaman tam barış. merkezlerinin yanında bulunanlar. Yani mavi beyaz balonları uçurup ...İsrail bayrağını simgeleyen bir kreşin temeline de çimento, harç dökmüşlerdi. Ee, yani 2000'e yakın konutun projesi onaylanmış durumda... ...inşaatlara hemen başlamalıyız demiş spor ve kültür bakanı. O da spor ve kültürün de barışa hizmet yolunda. Önemli bir merhale Tabii. noktası olduğunu farkında herhalde. evet. sin haberinde bir de fotoğraf var ee, bir Yahudi yerleşimcinin artık bütün bu tansiyonun ve gerginin içinde yerleşimci falan diyor olmak hasta konuyu sanki apolitize ediyor olmak gibi geliyor bana. Çünkü hani Kıbrıs'ta Maraş'a yerleşmek isteyen MHP'liler ne kadar yerleşimci ise e, buralara yerleşmeye çalışanlar da o kadar yerleşimci. Yani daha çok öne çıkan özellikleri aslında bana kalırsa e, bir miktar e, milliyetçilik ve ırkçılık. diye tanımlanabilir şey yazmış koca bir tane pankart hazırlamış genç bir adam gülümseyerek de pankartını gösteriyor BBC muhabirine onlar da fotoğrafını koymuşlar İslam istediği yerde inşa ediyorsa ben neden inşa etmeyeyim diyerek New York'taki cami tartışmalarına gönderme yapıyor Obama'nın fotoğrafını koymuş mis gibi evet yani konuyla ilgili söylenebilecek hani ilk etapta 7 şey olabilir ama gerek yok herhalde Çünkü şu anda dinleyici kitlemiz arasında Yahudi yerleşimciler büyük ihtimalle yok. Varlar evet, mı yoksa? Evet, onlara hitap et. Yahudi yerleşimciler olduğunu hiç tahmin etmiyorum dinleyicilerimiz arasında. Ayrıca o Yahudi yerleşimcilerinin e, hukuka, vicdana ve her türlü tarihi, gerçeğe de, aykırı tavrına da sahip çıkan dinleyici olduğunu da tahmin etmiyorum ben. Yok yani bu hani hakikaten milliyetçilikle malul bir, şey bir hal değil. Yani. Başka türlü açıklanır bir şey değil. Bütün bu olan biteni görüp e, yok ben e, Filistin topraklarına yerleşmek istiyorum ve yerleşmek hakkımdır diye politik aktivasyona geçen bu insanların durumu fena. Bu bana dört bin yıldır verilmiş bir haktır diye de. Ya yani kaç bin yıllık olması vesaire hak olup olmamasından öte e, çünkü hani bunun bundan öte orada birilerin oturuyor olduğu gerçeği ve birilerini kovalayarak. toprağına yerleşiyor olma gerçeğini fark ediyorlar herhalde. Fakat o yüzden Maraş örneğini vermek istemiştim. Buralar Osmanlıydı diye MHP e, yerleşilebileceğini düşünüyordu. E, Hititler adına da bir şeyler yapılabilir oralarda. Yok mu Fenikeliler? Sümerler belki olabilir diyorum ben. Kıbrıs için Fenikeliler de uygun. Tabii, tabii. Zaten ataları Fenikeli. Emin olamazsın. <gülüyor> Gün olur başka bir ideoloji gelir, başka bir ataları olur. Evet. Avigdor Lieberman'ın sözlerini beğendim ben. İsrail ı bakın, eski koruma bar fedaisi. Ee, Batı şeriyada Yahudi yerleşim yeri inşaatlarına uygulanan bu 10 aylık moratorium yani askıya alma yasak demeyeyim de süresi içinde Filistinler zaman kaybetti demiş. Ne yapmaları lazımmış? Söyleyeyim. İnşaat malzemesi alıp fahiş fiyata satmaları mı ne? Yani şu, tam onu söylememiş ne yapmaları gerektiğini ama şunu demiş, büyük hatası İsrail'lerin bu da NTV'den bir haber. Moratorium süresince ne zaman kaybetti. Bu jesti, biz tek taraflı bir jest yaptık İsrail olarak. Tamamen reddettiler ve bunun ciddi olmadığını söylediler. İsrail'i de hilecilikle suçladılar demiş. Bütün bu hataları yaparak. Doğru yani aslında barışa verilmiş onaylık aylık bir süre varsa bu süreyi Filistinliler iyi değerlendirmedilerse bu tatsız bir durum. Evet, Ama çarçur etmiş de olabilirler. Şimdi böyle kavramsaldan çıkarıp gerçekte bu onayya bakacak olursak şunu söylüyor galiba. Ya biz orada inşaat yapmaya devam edecektik sadece on aylığına dondurduk inşaatları. Bunun zaten barışla bilgisi yok küçük. barışın temel konularından biri zaten işgal altındaki toprakların Filistin toprağı olup olmadığına dair tartışma İsrail açısından. Değil mi? Abbas, evet öyle. Abbas görüşmelerden hemen çekilmiyormuş zaten. Evet. Bu arada FKO'dan çeşitli, e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden çeşitli kopmalar olduğuna dair bir iki tane haber gördüm. Bir iki örgüt çekildiklerini açıklamış falan filan. Bunların bir anlamı var mı? Emin değilim. Sen şimdi Netanyahu'dan taraf değil misin yani? Ben Liberman'dan taraf. Daha gerçekçi Netanyahu <gülüyor> bence şey diyor hem barış olur hem, hem bina yerleşim olur. bina olur diyor evet. Doğru tabi ya yani istedikten sonra niye olmasın ki yalnız e, oradaki Filistinler nereye gidecekler o konuda bir şey söylemiyor değil mi? Hayır söylemiyor şalom aç şav ya da peace now barış şimdi barış örgütünden Yerif Oppen, Oppenheimer'den demokrasi now da konuşmuşlar. ...aldığımız bilgilere göre diyor... ...13 bin ev inşa edilecek ...onay almış, ruhsat verilmiş olan... ...13 bin ev varmış... Hı hı. ...ve yeni bir hükümetten... ...yeni bir ruhsata, onaya gerek olmadan... ...açılacakmış fakat... ...bunlar... ...fakat diyor ki Yariv Oppenheimer... ...adlı aktivist... ...biz şimdi önümüzdeki birkaç hafta içinde... ...2500 evin derhal... ...inşa edileceğini... ...geri kalan 11 bininse... Biraz daha yerleşimciler biraz daha bu planlardan yararlanıp ondan sonra yapacaklarını düşünüyoruz diyor. Yani ilk İlgaz'da birkaç hafta içinde 2500 ev olacak. Bu sırada Abbas'la Liberman'da oturup Barış'ı konuşacaklar. Orada malalar çalışacak. Belki de Filistinli işçileri de çalıştıracaklardır. Yani güvenlik gerekçesi. ...olmayanların çalışacağından şüphem yok. Yalnız malzemenin Filistin'den alınması ihtimali olmadığını biliyorum. Yok, yok çünkü. çünkü onlarda değil mi? evet ee, Yani bir yandan da gerçekten İsrail'in durumunun ne kadar marjinal olduğunu anlatabilmek için çok çok çok haber vermeye gerek yok. Ama bir diğer olaysa şuydu dünkü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konu Gazze saldırısıydı yine değişiklik olsun diye. İsrail'e sıkılmış artık... ...Büyükelçi Aharon Leşnoyar... ...demiş ki... E, ...devamlı tek taraflı saplantı derecesinde... ...taraflı bu Birleşmiş Milletler... ...demiş... ...ve e, İsrail'in vatandaşlarını korumak için... ...attığı adımların göz önüne alınmadığını... ...söylemiş... ...e Birleşmiş Milletleri... ...biz bunu defaatle önerdik zaten... ...yani 2001'den beri öyle... Işte Swiss çakı gibi cepte taşınan bir şey Birleşmiş Milletler... ...gerek yok... ...yani anlamsız bir alete dönüşmeye başlıyor... Böyle yani Birleşmiş Milletler'de de böyle bir saplantılı takıntılı tutum tespit etmiş İsrail Büyükelçisi. Bu da yetmiyorsa Betselem'in açıklamaları var. Betselem İsrail'in önemli insan hakları örgütlerinden biri. 2000 yılından beri İsrail-Filistin çatışmalarında 6408 Filistinli ve 1084 İsrailli olmak üzere toplam 7492 kişinin. Öldüğünü bildirmiş. 1'e 7 yani. Evet yaklaşık öyle bir durumdan bahsediyor. Ee, Filistinlerin 1315'i çocuk yaşta imiş. Ölenlerin en az 2988'i çatışmalarda ölmemiş. Karambol'da ölmüş. 2190'ı ise çatışmalarda ölmüş. Ölenlerden 691 Filistinli'nin çatışmalarda değil herhangi bir şeyde yaralıp alıp almadıklarına dair hiç fikir. yokmuş İsrail tarafında Onlar faili <gülüyor> meçhul kurbanı olmuşlar faili tamamen meçhul. evet Diyebilir herhalde dediğim bu terimi kullanmakta herhalde bunu kadar. anlatmaya çalışıyor evet. yani çünkü ne olduğunu anlayamadığımız ölüm ölü olduğunu anladıktan sonra bu anlama geliyor evet. herhalde faili ve sebebi meçhul ölümler bunlar ve cinayetler diyelim Peki bir de başka bir cinayet durumu da var biliyor musun? Ee, Amerikan askerlerinde askeri e, mahkemede yargılanan Afganistan'da savaş suçlarından hı hı. bir tim gizli bir ölüm timi kurulmuş. Mahkemeye çıkıyorlar yalnız burada. Yani bu bildiklerimiz ya da kulağımıza çalınan dedikodu kabilinden şeyler değil yani onun dışındakiler. Mesela Afgan sivilleri rastgele vurup havaya uçuranlar. Ve parmaklarını da sadece hatıra olarak topluyorlarmış. Onlarda kulak Kulakla kesme... ben de onu soracaktım. Demek bu da kültürel bir kesme, durum. Parmak kültürel bir durum evet. Amerika'da parmak, bizim buralarda kulak. Evet, Amerikan asker İlk 12'si yargılanacakmış. Dün başlıyordu. Ne oldu sonucunu alamadım da. Ama mesela uzman çavuş Jeremy Morlock'un bir durumu var. 3 e, Afgan sivili önceden planlayarak öldürmüş olduğu iddia ediliyor. Bir arkadaşına da saldırmış askere ve ondan sonra da ölü Afganlarla, ölü Afgan sivillerle de fotoğraflar, çeşitli pozisyonlarda fotoğraflar çektirmiş. Biraz dağıtmış arkadaş yani anladığın kadarıyla. Hı hı. Arkadaşları da varmış ama. Ve Mayıs ayında Morlock konuşmuş bu uzman çavuş soruşturmacılarla ve şöyle demiş. yani Kendisini ve diğer dört askeri de suçlanmasına yol açacak. şeyler söylemiş kendisinin ve diğer dört askerin. Ama bunların silinmesi gerektiğini, bu kayıtların silinmesi gerektiğini söylemiş avukatı. Çünkü en az on hap almıştı. Reçeteli hap o sırada öyle konuşuyordu. Aldırmayın bunları dikkate almayın demiş. İşte şimdiye kadar 9 yıldan beri bu senede re rekor sayıda insanın e, ölümüne yol açan Afgan faciasındaki en büyük dava almaya adaymış Marlon. Parmak meselesini böyle dinleyicilerden de özür dileyerek söylüyorum ama demokrasi now da bugünkü haber özetlerinde gördüğüm bir şey bu. Yani pek çok şey için özür dilemek durumunda kalabiliriz aslında bu programı yürütürken. Dilelim Biz diliyoruz? Orası ayrı konu ama çok yapacak bir şey yok. Hmm. Yani birinin en azından dilemesi lazım. Uluslararası hukuk filan e, hukuka aykırılık demişken NATO'dan Pakistan'a sınır ötesi operasyon var. Bunu nasıl buldun uluslararası hukuk açısından? BBC Türkçe'de var, Guardian'da da var. Hmm, harika. Niye böyle bir sınır ötesi operasyon gerekmiş? Militanların sınırı geçmesi vesaire gibi bir mi yine? Evet. Sıcak takip yapılmış, uluslararası hukuka uygun diyorlar. Hot pursuit diye hı hı. bir şey vardır. Böyle bir kavram vardır. İyi bildiğimiz bir evet. kavram bizim. Bizim evet. de sınırlarda biz de oynadığımız onu. için. Biz burada Türkiye oluyor. Evet. Bazen biz diye hitap edebiliriz. Yok Türkiye'de. yanlış anlaşılmasın. Arada sınıra gittiğimiz falan düşündür açık gazete olarak. Yok onu volkan yapıyor sadece. Vigilante volkan. Afganistan'da NATO öncülüğündeki birlikler helikopterlere sınır ötesindeki isyancı grupları hedef alan en az iki saldırı düzenlediklerini, saldırılar sonucu kaç kişinin öldüğünü açıklamışlar. 50. 50. Hepsi. Evet. Bu çok ender. Yani BBC Türkçe'de diyor ki bu açıklama NATO'nun Pakistan hava sahasına girerek operasyonlar düzenlediğini kamuoyuyla paylaştı. Ender vakalardan biri demiş. Yani hosta sınır vilayetlerinden Hosta bir güvenlik noktasına saldırı olunca helikopterler militanları takibe girişmişti. Sıcak takip. En az iki Apache helikopteri görev almış. Kızıl de ruhları şad oluyordur bu. Kendi Apache kabilesinin. Bir şeyi kavramlaştırmak için önce gerçeğini yok etmen gerekiyor. İşte Apache'ler yok olduktan sonra Apache zaten ortaya çıkabiliyor falan. Evet. Şimdi onlar da Afganları yok ediyor. Apache'ler. Yok olmuş Apache bilesinin adı verilen helikopterler başka yok kabile. Yok edenler tarafından başka bir kabilenin üzerinde bir yok evet. ediyor olarak kullanılabiliyor. Operasyonun tam yeri maalesef söyleyemeyeceğiz. Gizli tutuluyormuş. Katılan askerlerin mensup oldukları ülkelerin de adları gizli tutuluyor. Çünkü ondan sonra daha büyük Saldırılar problem olabiliyor. Ha, hayır. Hollandalılar, Kanadalılar Türkiye hiç yok ama... Yok bizimkiler zaten oraya kazma kürek e, ve ellerinde iplerle gittiler. Bizimkiler de Türkiye'nin yolladığı askerler oluyor işgal için. Ama e, baştan beri şöyle bir hikaye var biliyorsunuz hala da devam ediyor. Türkiye'den giden askerler çatışmak için orada değiller. İşgal kuvvetinin içinde olmaları sizi yanıltmasın. Aslında onlar e, iyi taraftalar. Evet. Meşru müdafaa yaptık demiş zaten NATO kuvvetlerinin sözcüsü operasyon bize hosta saldırı oldu bizde meşru müdafaa füze saldırıları insansız uçaklar fakat askeri birimler Pakistan'a yapılan sınır ötesi operasyonlarda yer alınca burada sıra dışı bir durum oluyor. ISAF var ya uluslararası güvenlik destek gücü ISAF. Ya tamam da... işte o Türkiye'nin içinde olduğu ekip. Evet hiç sivil ölen olmadı demiş ama henüz bağımsız kaynak varca da doğrulanmamış. Ölenlerin üzerinden askeri kimlik mi çıkmış? Yani çünkü sivil olmamaları için asker olmaları gerekiyor değil mi? İki kavram var sivil ve asker. Hayır onlarda iki tip günye var. Birinde El-Kaide yazıyor. Ha Arabistan anladım. El-Kaide dağıtıyor bunları herhalde. Evet. Bir kısımda Taliban mı? Evet. Anladım. Bir yarısı da Taliban yazıyor. Ve rütbeleri filan veriyor. Kaç asker, kaç Hı -hı. kişi öldürdükleri, ne kadar dindar oldukları hepsi yazıyor bunlara. Öyle güzel. öğreniyorsun altında. Kan vurguna de... gerek yok çünkü zaten vuruldukları zaman ölüme terk ediliyorlar. Değil mi? Evet. O yüzden künyeye girilen bilgiler doğal olarak bu tip şeyleri içermiyor. İçermiyor. Peki. Yalnız Pakistan fevkalade büyük bir öfke göstermiş, tepki göstermiş Guardian'da. Yani ülke Said Şah'ın... şeyi tamamen çökmek üzere Haberi, ekonomik olarak da siyasi olarak da en son dün savunma bakanının e, orduya biz bunun için postal almıyoruz kendi insanların öldürsün diye deyip istifa ettiği haberini vermiştik. Evet, Pakistan Dışişleri Bakanlığı da çok açık ve sert bir ifadeyle şey demiş açıkça e, Birleşmiş Milletlerin yetkisinin çok aşan bir şey isaf onunla Birleşmiş Milletler yetkilisiyle çalışan bir şey demiş Aysaf ya da isaf Ve açıkça ihlal ve çiğnenmesidir ve NATO'ya da resmen protestoda bulunduk demişler. Ve derhal düzeltilecek tedbirler alınmazsa başka opsiyonları da görecek, gö gözden geçirecektir, mecbur kalacaktır demiş. Ya gözden geçirmiyor diğer seçenekleri. Onların ne olduğunu bilmiyorum. Pakistan durumu iyi değil. Fakat önemli bir haber bu. Geçiyorum bunu da. Kuzey Kore'den de bir tane önemli haber var aslında ciddi anlamda. Çok önemli bir haber. Ee, Kuzey Kore resmi medyası ülkenin lideri Kim Jong-il'in e, en küçük oğluna Jong Jong-il. Özür dilerim önemli değil zaten çünkü gidiyormuş. Evet. Ee, en küçük oğluna general rütbesi verildiğini duyurmuş. Ee, bunun anlamı e, kendisinden sonraki halefi seçtiği imiş yani yeni veliaht olarak e, seçildiği anlamına geliyormuş. Sevgili lider olacak yani öyle hitap ediliyor. Çünkü. Evet sevgili lider e, olacak. Yalnız şöyle bir garip garip şeyler var ki içinde bunlar herhalde Kore e, içinde çok garip sayılmıyor. E, en genç oğlu olan Kim Jong-un, Jong, -un, Jong -un mu demek Jong. gerekiyor? Kim Jong-un e, askere hiç gitmeden or diye atanmasının sağlığı kötüye giden liderin iktidarı devretmeye hazırlandığının göstergesi olduğunu söylemiş. BBC. Kim Jong-un 26 kaç yaşında? Ee, 26 yok. galiba Yani BBC'nin haberinde Yaşı verilmemiş Kim Jong-un'un Ben başka bir yerde gördüğümü hatırlıyorum 27 pardon Kim Jong-un 27 yaşında, Jong yaşında Orgeneral olmuş öyle mi Askere de daha henüz gitmemiş Ama böyle şeyler olabiliyor e, Dahi onlar Yani Orgenerallik için dahilik gerekiyor bilmiyorum ama Üstün bir savaş yeteneği olduğu Düşünlüyor olabilir Babası sebebiyle mesela Evet, babadan oğla geçiyor bu zaten. Gerçi ne zaten? Şarkı da yapılmış. Nasıl adına. yani? Kim, hangi Babaya sesleri, mı, oğula mı? Oğula. Öyle mi? Evet. E, o zaman tamam, şarkı markı da yapılmaya başlandıysa. E, büyük lider örnekleri ve ayrıca da bütün Kuzey Kore'deki yaşayan vatandaşların her birinin... yakasında koyması için de rozetler resmi de basılmıyor. E, harika, basılmış. rozet update Kim Jong-un, evet. Rozet güncellemesi. Sevgili genç lider. <gülüyor> Oluyor tabii onun. Yani bütün bunları anlayışla karşılamak gerektiğini tabii koca koca çizgilerle söylüyorum. Çünkü e ezilen bir ülkeden bahsediyoruz Kore dediğimiz zaman. Bugün e işte bir günde mesela görmek mümkün. Ulaş Başar Gezgin'in yazısı var. E birinci sayfada liberal yalanlar ve Kuzey Kore diyor. Kuzey Kore kafası estiğinde sivillere fosfor bombası atan ya da çok uzakta bir ülkeyi uydurma kanıtlarla işgal eden bir güç değil. ABD sömürgeciliğini eleştirmeyip Kuzey Kore'yi şer gücü sayanlar liberal yalanlarla fazlasıyla kanmış insanlardır diye başlamış yazı. İç tarafa vakit olmadığından evet. girmek mümkün değil ama e, yani ABD'yi zaten bugüne kadar ben iyi bulan pek Kim yayın olduğunu evet. yani hani ana akım medyada yer yer ABD'nin ne yüce ne güçlü Ne kadar iri falan olduğuna dair güzellemeler görsek de hani iyi kelimesi üzerinden pek gidilmiyor orada bile. Biz ABD'ye peçe eleştirdik Kuzey Kore'yi de. Bu durumda yer en kapalı, en korkunç rejimi. Nüfusunun aslında. yarısı profesyonel asker yani her iki kişiden biri profesyonel asker yani hayatını asker olarak geçiriyor. Tek parti rejimi var ve tamamen merkezi bir diktatörlükle yönetiliyor. Korku devleti ve bunu tamam, hani Amerika'ya ve e, Kore'de olanlara Amerikan işgaline ikinci Dünya Savaşı sonrası sürece vesaire bağlayabilmek tabii ki mümkün olmakla birlikte hani e, durumun dehşetengiz olduğunu bir daha ve bir daha ve bir daha söylemek gerekiyor. Herhalde. Evet. 24 bomba milyon. bomba falan yüz... üretmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi e, demek ki anedan sistemi var burada bir demokrasi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Ama herhalde. böyle bir iddia yok var mı Kore'nin hiç demokrasi yok. Ha cumhuriyet mi Kore? E, halk cumhuriyeti değil mi? Demokratik bir halk cumhuriyeti olduğunu söyleyemeyeceğiz. Peki bu ama bu geleneği tabii onlar başlatmadı. E, tabi canım Yani parti diktatörlüğü geleneği e, Kuzey Kore'ye ait bir durum Hayır, değil. Hayır babadan oğula geçme ba e, yok, Onu o da onlara değil. Hafız Esat başlattı. Nasıl yani? Hafız Esat da oğlunu tayin etti daha önce. Can Hafız es Esat başlatmadı, ondan önce de epey bir veliaht sisteminin geçtiği birkaç yüzyıl tarihi. Yakın tarihe ha, ha, yakın tarihten bahsediyor. Tamam. Peki. Yani. Beşer Esad'ın babası. Başar, evet, Basil tayin ediyordu genç Suriye lideri olarak. Fakat o araba kazasında ölmüştü Basil. Evet. Basil Esad. Onun üzerine de Başar Londra'da o sırada. Göz doktorluğu tahsil ediyordu. Onu çağırdılar Suriye'ye ve yoğun bir askeri ve eğitim, siyasi eğitimden geçtikten sonra geldi. Başar şimdi 35 yaşında. Nasıl oldu diyor. Mesela çok hoş bir yazısı var. Gwyn Dyer'in sitesinden aldığımız. Ee, yani ölmüştü de hafıza Esad nasıl oldu bu diyor. Çünkü diğer bütün Suriye rejimindeki rejimini yöneten son derece hırslı ve acımasız bir avuç adam kendi ayrıcalıklarını ve iktidarlarını korumak için diktatörün oğlunun kendi yerini almasına izin verdiler diyor. Şimdi bir, bir üçüncü var aynı yoldan giden gelecek seçimleri düzenleyip seçimleri olduğu gibi kazandırılacak olan bir kişi var. Cemal. Cemal Mübarek de geliyor. Hadi bakalım. Yeni kuşaklara geçiyoruz yani. Evet. Yeni kuşaklara kesin olarak geçiyoruz. Ama ülkelerde yeniye doğru giden herhangi bir şey yok. Çünkü kuşak değişiyor ama e, diktatörlük kısmı aynı kalıyor. Diyebiliriz sanırım. E, evet. Öyle oluyor. Venezuela'da da ilginç bir seçim olmuş. Onu da verip aradan çıkalım evet, istersen. Geç bile kaldık o iş için. Venezuela'da seçimleri Chavez'in partisi kazandı ama o muhalefet kazandı diyenler de var. Yok muhalefet kazandı demek bence biraz hani e, abartılı olur. Çünkü Chavez'in kazandığı çok açık bir önceki seçimlerde boykot etmişlerdi. Bu seçimlere katıldı siyasi partiler. Üçte ikiyi tutturamadılar diyorlar muhalefet. Evet. Bu başlangıcın Bu biraz hani sonun başlangıcı diyorlar Chavez için. <gülüyor> Yani bana şeyi hatırlatıyor açıkçası 2003 ve 2007 seçimlerinde CHP'nin tavrı adlı konu yani küçülerek giden bir parti durumunun aslında başarı olduğunu anlatarak devam etmişti Baykal epeyce bir süre. Hala etmiyorlar galiba çoktandır böyle şeyler duymuyorum CHP'den ama. İnadına Baykal inadına sol. Yok o bir haftalık bir şeydi açlık grevleri falan bak hakikaten seçim söyleyince sen ne ilginç günler geçirdik. Neyse e, biz tekrardan Venezuela'ya dönelim. E, Chavez'in e, Sosyalist Partisi parlamentonun 165 milletvekilinden en az 90'ını kazanmış. 98. Öyle galiba. mi? Son şey 98 mi? Evet, son şey 98, 98 diyor. Bu durumda Demokrat Birlik Çatısı altındaki muhalefetse 59 mu? Evet e, 61. 61 tamam. Evet, 165 sandalyeden 98'i Chavez'in büyük çoğunluğunu sayıldıktan sonra Chavez açıklamış. Muhalefetteki partide 61 sandalye elde ettik. İki sandalyede Sosist partiden yani Bolivarcı Sosyets partiden ayrılan Chavez'in partisinden ayrılan iki başka bir partinin olmuş iki sandalye. Muhalefet seçim partiler demokratik birlik diye bir çatıyla girdiler seçime. Evet. Yani Chavez şey, karşı. Chavez yenildi diyor. E, Valla Chavez de bir cevap vermiş. E, biz kazandık diyorlar demiş. E, o zaman kazanmaya devam edin benim işime gelir bu demiş Chavez de. yani çok söylenecek bir şey yok görünen köyle ilgili e, kılavuzluk edenler genellikle pek de iyi bir durumda olmuyorlar e, sözcüsü ise muhalefet koalisyonu dediğin gibi Ramon Gu Guillermo Avel Aveledo siyasi güç kazandık çok mutluyuz demiş diyecek bir şey yok bu seçimlerde hep siyasi partilerin kazanıyor Einstein olması şey her var. zaman haklıdır İzafiyet. İzafiyet değil mi? Ha tamam. Ben açık kaste. To Miss you And then pushed aside I can't count the nights I wish for mama and cry Mama told me Girl, you just can't trust a man But I was wild at the time People and I just didn't understand At first it was a schoolboy My first love in the world I'm Coco Taylor'dan doğum gününde 1928'de bugün doğmuş olan Coco Taylor'dan doğum gününde Never trust a man bir adama asla itimat etmeyeceksin diye çevirebilecek bir türkü daha dinledik. Blues Coco Taylor. Evet Açık Radyo 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete devam ediyor saat 8.43. Biraz da Türkiye'deki önemli Bulduğumuz gelişmeleri şöyle bir Elden geçirelim dünyadan Türkiye'ye doğru geldiğimizde Bir süreden bir devam etmekte olan bu Barış girişimleri Diyelim yani Kürt sorununun Çözümüne yönelik Önemli gelişmelerden biri de gerçekleşmiş Ve Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Tuğluk Devletin MIT Yani Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinatörlüğünde Öcalan'la PKK lideri Öcalan'la yürüttüğü görüşmelerin sona ermesinin ardından Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Tuğluk İmralı'ya gitmiş. Biraz zor gitmiş ama gitmiş. Beş yıl aradan sonra İmralı'ya giden ve orada on bir saat kalan Aysel Tuğluk'un yanında Doğan Erbaş da Aydın Oruç da varmış. Barış'a yakınız diye konuşmuş, apoyla konuşup müjdeyi verdi diyor gazeteler. Bazı gazetelerde manşete çıkmış durumda bazılarında da o kadar önemsenmemiş ama önemli olmaması söz konusu değil herhalde öyle değil mi? İlginç bir süreçte ateşkes sürecinde yaşanan Koster krizi diye tırnak içinde kullanmak zorundayız tabii kriz kelimesini çünkü. Bu Koster'in krizi çözülmeyeli kaç yıl oldu bilmiyorum yani bir motor sıkıntısı var. Evet Tuzla Koster'i ve İmralı 9. Bak 9 deneme mi oldu acaba? Adlı motorların arızalı olduğu söylenince Adalet Bakanlığı hemen gemi kiralamış. Bu da e, Türkiye'ye ya da çok çok yani sadece Türkiye'de görünür mü bilmiyorum ama en der görünen olaylardan biri herhalde. Bakan... Ben doğa üstü olduğunu düşünüyorum çünkü ne zaman e, İmralı'ya gidilecek olsa e, kosterin bozuk olduğu ve veyahut e, fırtınalı havasıyla bile işleyemeyeceği haberi genellikle aldığımız haber değil mi? Yani Tuğlu'nun da e, bu gitme için galiba üçüncü denemesiydi. Evet. Yani devletle İmralı arasında yürütülen görüşmelerden sonra Aysel Tuğluk'ta PKK lideri Öcalan'ı ziyaret etmiş ve İmralı dönüşünde de barışa yakınız, daha yakınız diye de bir açıklama yapmış. Önemli bu. Günlük gazetesinde sür manşet bu haber çözüm ısrarım sürecek diye verilmiş. DTK Başkanı Aysel Tuluk'la görüşen PKK lideri Abdullah Öcalan kalıcı barış için ısrarım ve çabam sürecek ancak devlet ve hükümetin yaklaşımı da belirleyicidir demiş ve e, bu süreç heba edilmemeli diyerek şunları söylüyor Öcalan günlükte e, verildiğine göre soruna ciddi yaklaşın sorumluluklarınızı yerine getirin. arasında bulunmuş e, devlet, hükümet, CHP, siyasi partiler, sivil yapılar, aydınlar ve demokratlara e, ve tuluk aktarıyor Öcalan'ın şunları söylediğini. Eylemsizliğin kalıcı barışa dönüşmesi konusunda çabam devam edecek ancak işte bu konudaki devlet ve hükümetin yaklaşımını bekliyoruz diyor Öcalan. Evet yani Abdullah Öcalan Kürt sorununun aslında kendi e, sesinden de e, vermemiz imkanı var. Görüşme sonrası Öcalan'ın eylemsizlik durumu ve bunun kalıcı barışa dönüşmesi konusundaki çabasını devam ettiğini söylüyor. Sayın Öcalan, Kürt sorununun Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde barışçıl ve de demokratik çözümü konusundaki ısrarını, inancını, çabasını ve bu konudaki pozisyonunu koruduğunu ifade etmiştir. eylemsizlik durumu ve bunun kalıcı barışa dönüşmesi konusunda çabasının devam ettiğini devletin ve hükümetin çözüm konusundaki iradesinin de önemli olduğunu belirleyici olduğunu özellikle vurgulamıştır. Evet. Demokratik çevreler aydınların da sorumlu ve ciddi bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini de belirtmiş. Yani başta hükümet olmak üzere devlet, Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm siyasi partiler, sivil yapılar, demokratik çevreler ve aydınlar da daha ciddi, sorumlu ve ciddi bir yaklaşım içinde olmalı demiş. Daha demedim yanlış onu düzeltiyorum. Çevrelerin ve aydınların da. sorumlu ve ciddi bir yaklaşım içinde olmaları gerektiğini belirtmiş. Barış'a daha yakınız diyor. Bu arada Milliyet Gazetesi'nde ise bu konuya dair bir başka haber manşette Siyah Tepe Tutanakları. Namık Durukan'ın haberi. Ee, Kuzey Irak'ta gittikçe bir devlet yapısı oluştukça tabii e, Türkiye'nin neler söylediğinden öte bir diğer tarafta neler söylen ne der, tutanaklar tutulmaya başlandığı için artık e, hikayeyi ikili dinleyebilme şansına sahip olmaya başlıyoruz. İçişleri Bakanı Atalay'ın Kuzey Irak'ta e, Serereş'te yani Siyah Tepe'de Barzani ile yaptığı 4 saatlik görüşmenin bölgesel yönetimin tutanaklarından yansımalarını vermiş Milliyet Gazetesi 1. sayfasından. Atalay şunları söylemiş sorunun çözümü için İmralı ile görüşüyoruz İmralı çözüm noktasında bize yakın ama Kandil'in tavrını çok açık okuyamıyoruz. Öcalan bazen topu taca atıyor o noktada aktif rol almanızı istiyoruz PKK üzerinde etkinizi hissettirin. Demiş ve şunu demiş ardından da Masum insanlarımız ölüyor Çözümden bahsettiğimiz her dönemde Aynı manzaları bir kez daha yaşıyoruz Bir gün Diyarbakır'da bomba patlıyor Masum öğrenciler ölüyor Bir gün Hakkari'de patlıyor Masum köylüler ölüyor Demiş ee, Barzani ise şunları söylüyor cevaben Silahların çözüm sunmadığını her fırsatta dile getiriyoruz Referandumda Kürtlerin boykot kararı Türkiye'de siyasi süreçte dikkate alınması gereken bir tavırdır PKK sorununun çözümünde Suriye ile İran'da Adım atması gereklidir demiş ve son e, paragrafı Mesut Barzani'nin milliyete yansıyan. Yaptığınız açılımı insanlar AK Parti'nin seçim önce siyasi adımı gibi görüyor. Kürt açılımını demokratik açılımı sürdürülebilir devlet politikası olarak devam ettirecek bir proje gibi sunarsanız daha fazla güven uyandırırsınız demiş. E, böyle de bir tartışmanın diğer tarafı diyebileceğimiz şey var. Çünkü e, görüşmeler birkaç koldan. Devam ediyor diyebiliriz sanırım ee, Bu arada Bir de şöyle bir haber vermekte Herhalde fayda var yine günlük gazetesinden ee, <gülüyor> Mahmur planları yine e, ısınıyormuş. Barzani'nin e, önerisi varmış Kandil'dekilerin ağır silahlarını bırakarak Hafif silahlarla <gülüyor> e, Kuzey Irak'ta Köyleye yerleşmesi ve süreç içinde Zaten barışın sağlanmasıyla Birlikte bu insanların e, isterse Mahmura isterse Türkiye'ye Ağır, ağır e, durumun normalleşmeye doğru çekilmesi, aynı şeyin Irak ve Suriye ile, e, İran ve Suriye ile de yaşanması e, böyle bir durumdan da bahsediliyor. Evet, zaten bir Barzani ile görüşmeler de vardı. Hakan Fidan da, MIT müsteşarı Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinden önce gizlice Bağdat'a gitmiş ve Önümüzdeki haftada Erbil'de Kürt yöneticilerle görüşecek diye bir haber var. Güvenilir kaynaklara göre diye verdiği habere göre tarafın aynı zamanda da geçen hafta Amerika'da temaslarda bulunan, önümüzdeki haftada Kuzey Irak'a gitmesi beklenen FIDA'nın Erdoğan'la da bir araya geldiği haberi var. Bir konuyu arz etmiş. Böyle bir şey Yani herhalde buradan akılda kalması gereken ya da manşete çekilebilecek olan şey Tuğlu'nun e, barışa yakınız, daha yakınız sözleri. Evet, Hepimizin heyecanla beklediği ya da hasretle beklediği şeyden bahsediyor Tuğluk. Evet ondan e, bir de önemli bir görüşmede Başbakan Erdoğan'la e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. arasında referandum sonrasında bir şekilde, sürpriz bir şekilde bir araya geldikleri haberi de yer alıyor bazı gazetelerde Radikal'de mesela esnaf ve sanatkarlar Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Olağan Genel Kurulu öncesinde TESK'te sürpriz bir buluşma gerçekleştiriyor 15, yani Başbakan Erdoğan kurulun yapılacağı otele gelmiş daha sonra Kılıçdaroğlu da gelmiş. Başbakanın beklediğini öğrenen Kılıçdaroğlu üst kata çıkmış. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu burada yaklaşık 10 dakika görüşmüşler. Bu da önemli aslında. Yani diyalogsuzluk ve sert geri dönülmesi zor sözlerle geçen bir referandum kampanyaların sürecinden sonra iyi bir durum yani. Yani sonuç olarak bir yandan da Açıkçası benim aklıma bu tip şeylerde en çok gelen örnek belki çocukluğumun travması olduğu için Mesut Yılmaz, Tansu Çiller ikilisi. Yani edilmedik her lafın karşılıklı edildiği ki andırıyor CHP, AKP ilişkisini. Ardından da görüşülebildiği bir süreç. Politika böyle bir şey herhalde diye ben çocukluktan yazlıydım. Hala da öyle bir şey. Yani kötülemek anlamında değil ama bu söylenen lafların aslında o ağır lafların bir... Kıymeti harbiyesi olduğunu düşünmediğimden neden derseniz şundan dolayı e, referandumdan hemen bir gün sonra HSYK Başkanı ve Anayasa Mahkemesi e, Başkanı'nın yaptığı açıklamalar benim için çocukluk sonrası ilk post travma oldu <gülüyor> politikada. <gülüyor> hani şeriat geliyor ülke bölünüyor faşizme gidiyoruz diye net lafların edilebildiği bir referandum sürecinin ardından e, şöyle bir yere gelmiştik. Evet bugün biraz daha gerideyiz falan gibi hani. Evet. Buna katıldığımdan değil ama nereden nere durumlarından dolayı. Peki bu sürpriz buluşmada neler konuşulduğunu da görelim. Başörtüsü meselesi varmış galiba. Başbakan Erdoğan'ın sözüne de bir kulak verelim ondan sonra da devam edelim. Anayasayla ilgili olarak da bir görüştük. Yani bakın dedik meydanlarda bir şeyi... konuşuyorsunuz. Söylüyorsunuz. Nedir? Basitinden mesela bir başörtü meselesi. Ha devamlı dillendirdiniz. Söylediniz. Ben de ne dedim? Bugünden tezi yok. Bugünden tezi yok. Hemen adım atalım. Mesela bununla ilgili hemen ekipleri kuralım çalışmaya başlıyor. Evet. Başbakan önce şey türban dedi, sonra kendisinin baş yani Kılıçdaroğlu türban diyor. Başbakan Başörtüsü diyor Kılıçdaroğlu da düzeltiyor şimdi başbakanın biraz önce yayınladığımız konuşmasından açıklamasından kesitti hemen bu başörtüsü meselesinde siz girişimi yapın biz hemen de bunu çözelim dedim diyor. Çünkü bu nereden çıktı bu tartışmalar onu da hatırlamakta fayda var çünkü o kadar çok laf olunca doğal olarak aklımızda kalmıyor. Bütün bu tarçmalar aslında referandum sırasındaki konuşmalardan çıktı. Evet. Meydan konuşmalarından hemen çözelim, şimdi çözelim bitsin bu iş falan filan diye karşılıklı atışmalar olmuştu. Özellikle Kılıçdaroğlu tarafından çünkü onlar açısından yeni bir açılımdı bu. Başörtüsüyle ilgili yeni sözler ediyor olmak. Şimdi bunun galiba... Ne, nedir diyor yani bir başörtüsü meselesini devamlı dillendirdiniz söylediniz. Ben de ne dedim bugünden tezzi yok hemen adımı atalım hemen ekipleri kuralım çalışmaya başlayalım diyor. Ee, şimdi e... Cumhuriyet gazetesi mesela hatırlayamamış benim hatırladığım şeyi galiba örneğin. Yani böyle yaptığımız zaman çok kolay çözmek mümkün mü emin değilim. Erdoğan yeni anayasa isteyen Kılıçdaroğlu'na yalnızca bir konuda çalışmaya başlayalım önerisi getirdi diyor Cumhuriyet. Önceli yine türban demiş yani bu konunun hani ne şekilde gündeme gelip ne şekilde tartışıldığını ne AKP'li ne CHP'li biri olarak gayet iyi hatırlıyorum referandum sürecinden ama yani önceliğin türban olması türban diyor olmak da burada zaten yine bu deminki dünkü tartışmaya gönderme önceliğin türban olması aslında sadece AKP ile ilgili bir durum değil Kılıçdaroğlu'nun açtı ve hadi çözelim bu işi dediği konulardan biriydi. Ama öte yandan bir de şu var tabi anayasa bizim de çeşitli defalarla dile hı hı. getirdiğimiz gibi yani bu evet ama yetmez grubunun özellikle de bu, bu fikri savunanların da defaatle de söylediği gibi hemen referandumun hemen arkasından hı hı. da anayasa meselelerine girilmesi çok yerinde olurdu. Oysa Kesinlikle. başbakan mesela basına verdiği yemekli kahvaltılı Toplantıda. Topu bayağı seçim sonrasına doğru attı. Attı. Şimdi, Gerçi bu konuda Cumhurbaşkanı'nın da ortada böyle bir güç var. Bunu hemen çıkartalım diye sözleri var. Evet, bugün. E, şimdi tabi kılıçlar ona da evet değinelim. Ama Kılıçdaroğlu da şey diyor yani e, hemen anayasayı değiştirelim diyor. E, şimdi o zaman... Ve Erdoğan da onu samimi bulmadığını söylüyor. Şimdi ilginç bir noktaya e, Ahmet Altan da değinmiş. Bugün Başbakan Erdoğan anayasayı şimdi değiştirelim diyen Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu'nun önerisini onu samimi bulmuyorum diyerek daha baştan reddedince şeyi de hatırladım diyor. yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki başkanı, eski başkanı Deniz Baykal Aynen bu sözlerle Erdoğan'ı samimi bulmadığını söyleyerek işbirliğini daha baştan reddetmişti. O reddedişin bedelini Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Referandumunda çok pahalıya ödedi. Kılıçdaroğlu önümüzdeki seçimlere AKP'nin anayasayı değiştirmeyi önermesiyle Cumhuriyet Halk Partisinin de değişime karşı çıkmasıyla gidilmesi halinde partisinin ve kendisinin çok ağır bir yenilgi yaşayacağını anlamış gözüküyor diyor. Yani Kılıçdaroğlu anlamış. E tek değişimci parti olma rolünü AKP'den almak en azından bu role ortak olmak istiyor. Siyaseten fevkalade meşru ve haklı bir istek. Erdoğansa topuyla kimsenin oynamasına izin vermeyen bir çocuk gibi anayasaya ve değişime sarılıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisini Baykalvari bir edayla reddediyor. Anayasa değişimini bir seçim kozu olarak sadece kendi elinde tutmak istiyor demiş. Çünkü bu koz aslında AKP ileride güzel günler göstereceğim diyerek seçimlerde aslında ciddi bir konsolidasyon sağlayabilecek bir koz. Evet ama Kılıçdaroğlu da anayasaya hemen girişelim diyerek. Bu kozu elinden almaya çalışıyor. Almaya çalışıyor. Bu siyasette böyle bir şey zaten. Evet. Baykallaşmaktan bir fayda sağlayacağını zannediyorsa buna devam etsin demiş şey için. Başbakan için. Hı hı. Ama başkalarının samimiyetini sorgulamak diyor. Sonunda insanın kendi samimiyetini sorgulanır hale getirir. Erdoğan ne istiyor diye sorma hakkı doğar herkese demiş. Bu samimiyet işleri zaten, e, gerçi aynı samimiyet sözleri Gül'ün de ağzından bir şekliyle döküldü. E, yani bu fikir okuması işinden asla vazgeçilmeyecek anladığım kadarıyla. E, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına olağanüstü bir tavır olarak niteldi Gül. Ve eğer söylem samimi ise bunu dikkate almak gerekir. Sanırım başbakan da buna hayır demez. dedi. Önemli ee, bence hem Kılıçdaroğlu'nun söylediği hem de Gül'ün söylediği samimiyet meselesini bir kenara bırakmalıyız bence. Başörtüsüyle ilgili acilen çözüm gerektiği çok açık. Çünkü e, yani bu konuda artık çok fazla söylenebilecek bir şey kalmadı. Zaten hani politik olarak da evet bu, bu iyidir, doğrudur falan diye bir savunun noktası da kalmadı kimsenin. E, bu işi yapmak lazım Ama bundan öte anayasa değişikliğini seçimden önce yapmak gerçekten Türkiye için harika olur. amma velakin bence bu AKP ile CHP'nin bir uzlaşısından falan çıkacak bir anayasa olmamalı. Buna da ayrıca hani altını evet, kalınca çizmek evet. gereken bir şey çünkü. Tabii. buna da toplumsal mutabakat adı takılamaz. Hani bunu da hatırlamak gerekiyor. Öncelikle ve öncelikle bir kere BDP bu konuda ne diyor diye bir belki bakmak lazım. Hani mecliste parti grubu. Hani Kürt sorunu diye bir şey var. Hani baraj falan filan vesaire diye devam edebiliriz. Ana dil falan diye de ikinci adımı atabiliriz ama Ee, bunların konuşulacağı alan CHP ile AKP arasındaki o dar çerçeve olmamalı. Bu çok açık. Evet, şimdi galiba saati de doldurmak üzereyiz. Birer satır başlığıyla da birkaç önemli haber, önemli bulduğumuz birkaç haber daha var. Onları da koyalım. Ee, emekli Albay Arif Doğan'dan gene bir açıklama var. Taraf gazetesine hitaben. Jitemi kurduğunu itiraf eden emekli Albay Arif Doğan... Rahmetli Hüseyin Velioğlu'nu tanırdım, Hizbullah kontra var olan bir şeydir demiş. Yani Hizbullah'ın devlet kontrollü bir şey olduğunu tabii ki var diye söylemiş o korkunç Hizbullah. Bu da yine bilmediğimiz gerçeklerden biri, yani Jitem gibi mesela. Evet, ve Susurluk kazasından önce Ölen Çatlı, Koca ve Sağ Kurtulan Bucağ'ın Yalova'da kendisine uğradıklarını açıklamış Susurluk'tan. Önce ne konuştuğumuzu söyleyemem demiş. Ha, tabii. Ee, soranda hata ee, birkaç tane daha önemli haber vardı bunlardan biri Kurtulmuş'un e, Saadet Partisi işini e, sonlandırıyor olması bu kayyum garipliğinden sonra e, yeni parti kurulacakmış gibi görünüyor e, Numan Kurtulmuş önderliğinde <gülüyor> bu önemli haber diyebiliriz herhalde. Bir diğer önemli haber. gayet kendinden de e, emin bir şekilde başkanları falan destekledi bir zaten. Zaten bir destek aldı evet. Eee yani Erbakan orada da bir giderek kendi bitirdi. Erbakan'ın bir de oğlu Fatih Erbakan'ın da e zaten Hatta o açıdan kendi bitir dediğim hani 100 milyon bin sene e, siyaset yapıp sonra partimin başına da oğlumu getiririm diye devam etmeye kalkması hele ki kurtulmuş falan Ama biraz Neyse. önce verdi örneklerini. <gülüyor> E ama işte oralarda dipçik Kuzey, var tüfek Kore, var Suriye Mısır ya genel anlamda ülke <gülüyor> siyasetinden bağımsız bir veliahtlık durumu çok kolay değil gibi hani evet. oralarda zaten ana akım durumunda bu siyaset cinsi. İstanbul İzmir arası üç buçuk saate iniyor müjde diye haberler var e, valla nesin müjde bilmiyorum hani yol yaparak müjde haberi vermek çok ...hala nedense ana akım medyanın sevdiği şeylerden biri... ...üstüne üstlük yap işlet, devret olacakmış ki... ...en sevdiğimiz model... Evet. Bir daha. ...kamu Ahmet... parasıyla evet. yapıp... ...ardından da üstüne kamu parasını ödemiş olan vatandaşların... ...üstünden para vererek geçecekleri yollar yapmak... ...geçiyorumun ekolojik boyutlarını falan... ...geçiyorumdan evet, kastım evet. önemli olmaması değil tabii... ...kesinlikle... ...Ahmet Özal'ın da bir açıklaması var... ...1993 yılını mercek altına aldın demiş... 3 saat savcıya ifade vermiş babası 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın Turgut Özal'ın bu Ergenekon'dan 100 kat daha önemli demiş. Detaylarını konuşacak durumda değiliz maalesef. Ee, ilk ders kınamaya çalışılmış, çalışılmasıyla kalmış Trakya Üniversitesi'nde ilk ders diye böyle insanları toplamışlar öğrencileri salona. Ve salondan ayrılmak isteyenler ayrılamamışlar. Çünkü güvenlik görevlileri kapıları tutarak dinleyeceksiniz ulen demiş. <gülüyor> o da ilginç bir gelişme. Hakikaten. Zorla dinlenilen e, açılış konuşması ve üstüne üstlük ezberci olmayan harika eğitiminden bahsediyormuş rektör Trakya Üniversitesi'nin bunlar olurken. E, en pahalı et Türkiye'de imiş. Et fiyatları artmaya devam ediyormuş. E, et fiyatı enflasyonda dünya lideri konumundaymış Türkiye. Ee, süper pahalıya et yemekte başarılıymış e, vatandaşlarımız. Açlık sınırı da 846 liraya yükselmiş. Türk İş'in bu ay yaptığı e, açlık sınırı çalışmasının sonucu bu. 846 lira 63 kuruş açlık sınırı. Yoksulluk sınırı 2757 lira 75 kuruş. Bir de e, ekonomik ve sağlığa ilişkin ilginç bir haber var. 81 ilde yapılan 2010 Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'nın İstanbul sonuçları açıklanmış ve gelir durumunun yükselmesiyle obezitenin de artmakta olduğu hatta bir yoruma göre de İl Sağlık Müdürü Profesör Ali İhsan Dokucu'nun ve İstanbul Vali Yardımcısı Kazım Tekin'in katıldığı toplantıda O, ...obezite... ...çocuklardaki obezite... ...yani aşırı şişmanlık... ...bu bir tamamen hastalık olarak... ...kabul ediliyor zaten... ...haklı olarak... Ee, ...Amerika... ...bunun en iyi örneği ama... ...sonunda... ...İstanbul'da da gibi yerlerde de... ...Türkiye'de Amerika'yı bile geçen durumlar... ...oldu göze çarpmış... ...OECD'nin araştırmasını da... ...hatırladım... sınayi ülkelerde gelişmiş zengin ülkelerde yaşayan her iki kişiden biri aşırı şişman yani aşırı kilolu her altı kişiden biri de obez çocuklarda da bu çok yüksek bir oran teşkil ediyor üstelik de genetik de olduğu izah edilemez çünkü ikinci dünya savaşının yıllarında hiç öyle değildi sonrasındaki yıllarda birdenbire yükseldi beslenmeyle çok bağlantılı bunu da konuşuruz. En sık kullanılan diabet hapına da Avandia'ya ya da yasak gelmiş. Bir de müjdem var. İlk çıplak tarayıcılar Hamburg'da devreye girmiş. Ama henüz tam işlemiyorlarmış. Bazen kaçırıyorlarmış falan filan. Onlar da düzelecek ama inşallah. Yani sonuçta insanın elinden uçan da, kaçan da kurtulamıyor bildiğimiz üzere. Teröriste kurtulmaz. Yok, dünya bile kurtulamadı. Kim kurtulacak? <gülüyor> Açık gaste. Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Nasıl vaziyet? Eylül'de devirdik, devirmek üzereyiz ve aslında sonbaharda, sonbahara girdik. Hı hı.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 Yağış açısından me mevsim normallerine uygun mu? Uygun gidiyoruz. İşte önümüzdeki, e, zaten şu andaki en büyük soru, Lelina ne yapar? Evet. Lalina. Dünyadaki iklimi Türkiye'yi nasıl etkiler? Lelina bizim için ne anlam ifade ediyor? Böyle bir durum var. Benim çok böyle bilimsel olmasa da, yani baktığım geçmiş yıllardaki Lelina yıllarında kuraklık görülüyor İstanbul'da özellikle.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 şey olarak düşünürsek benzer Lene'den dolayı elimizdeki kışın kurak olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii, kurak olacak demek hiç kar yağmayacak, yağmur yağmayacak değil. Gerçek ama meclisin olmalarının altında olacak gibi gözüküyor. Ee, böyle bir durum var. Geçen hafta kusura bakmayın. Ben, Küçük Meclis'e de bizim bir şeyimiz vardı. Ee, ben unuttum onu. Ya, biraz yoğunlaşınca tabii, çalıştığı ben düzenliyordum. Ee, size bir kitap borcum var.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 Gorsüm <gülüyor> <gülüyor> <Orçum gülüyor> ödemek için. İşte Geçen hafta e, böyle bir problem vardı. Küçük belediye bir şey yaptık. Yaklaşık 12 kişi iki grup kuruldu. Bir 10, bir 12 kişilik grup kurduk biz. Bizim e, deprem müdürlüsü ve afet yönetim enstitüsü var bizde. E, bir grup İstanbul'daki özel Küçük belediğinde binalarla ilgili işte yani fazla maltraf olmadan, fazla insanları zarara sokmadan bina olduğu yerde deprem anında çökmeyecek hale getire nasıl getirebiliriz? Yani depremde insanlar zarar görmeden nasıl çıkabilir binada? Yani bu önemli bir problem olarak duruyor. Atölye çalışması bunun üzerinde bir Bunun miydi? üzerindeydi. bir ilk günü buydu. İkinci günde şeydi. Yani e, kentleşme, şehirleşme riskleri nelerdir? Nasıl yani işte tahliye olunur, yaralı toplama alanları, işte afetle ilgili tesisler, acil durum tesisleri, belediyenin binaları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 Evet, e bu Haiti ile ilgili bu sıralarda yani depremin üzerinden çok da fazla zaman geçmemişken bu sefer e, sel bastı diyorsun. Evet sel bastı. Bek yani, kişi ölmüş. Evet çok, yani çok tipik bir durum aslında. Hem de o sel basmış. Onları yani şeyde onları basmış nedir o? Çadırlarda yaşayan evsizler evet, bu deprem, deprem zedeleri basmış değil He, mi onları sen? Onları bulmuş. Yani. Evet. Evet, böyle darbe darbe üstüne geliyor.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 Yani toplumsal şey yok her şeyi. <gülüyor> Matematik, fizik, bina mina falan böyle şey görüyoruz. Elektronik devre falan gibi. Evet, bir de tabii bu küresel ısınmaya falan karşı işte <gülüyor> ayna koymak vesaire bir takım böyle teknolojik <gülüyor> çözümler de mühendislerden geliyor ama pek onlar da ikna edici değil tabii. <gülüyor> ayna koymak. Hmm. Uzaya. <gülüyor> <gülüyor> iyi fikir bakalım. <gülüyor> güneş şeylerini yeri yansıtacak. Hmm. Fakat böyle bir özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sayıda böyle topluluk kurulduğu da kooperatifler finan kuruluyormuş mesela. Aynı kooperatifi mi? E, hayır bu Top <gülüyor> daha dayanıklı ha. toplumsal şeyleri yapmak. Tabii buna şey deniyor. Biz de bunu kullanıyorduk mesela. Afetlere dirençli toplum oluşturmak. Afetlere dirençli toplum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 Yani bir bildiri bildiri böyle bir şey yazıyorum yani çalışıyorum yani bugünler böyle takılıyoruz sosyal takılıyoruz yani. Evet oradaki sonuçları da sonra bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz doğrusu. Tabii canım mutlaka çözeceğim o problemleri merak etmeyin diye. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Okuyorum canım. şimdi bir sürü şey. Yeni çok güzel şeyler de öğreniyoruz yani. İyi bunları paylaşırız. Baklı bir pencere evet. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <gülüyor> Miktat Kadıoğlu'yla havadan sudan Camel grubundan dinlediğimiz song within a song'du bu şarkı yani şarkı içinde şarkı adlı parçayı Camel grubunun Deve adlı grubun elemanlarından kurucu elemanlarından davulcu Andy Ward için çaldık 1952'de bugün doğmuştu kendisi çünkü 28 Eylül 28 Eylül 1952'de Bu vesileyle de Kemal grubuna da bir kulak verme imkanı bulduk. Evet şimdi bir ara vereceğiz ardından da bir konuğumuz var İstanbul Barosu'nda yeni yönetimi belirlemek için Ekim ayında seçimlere gidiliyor. Bu uzunca bir süredir tartışma konusu olan baroların işlevleri ve demokrasideki rolleri konusunda epey tartışma konusu olan bir durum bu. Yakın bir gelecekte de İstanbul barosu seçimleri var. Orada neler oluyor, baroların fonksiyonu nedir konularını konuşmak için kendisi de yönetim kurulu adaylarından olan avukat Müşteba Kılıç'la konuşacağız biraz. Bu baro meselesini ve hukuk meselesini konuşacağız. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 açıkradio.com üzerinden de internet üzerinden de yayın yapıyoruz. Saat 9.30-5 geçerken Açık Gazete'de biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi bir konuğumuz var. İstanbul Barosu'nun yeni yönetimi belirlemek için Ekim ayında seçimlere giderken kendisi de adaylardan biri olan aktivist Mücteba Kılıç Avukat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar herkese. Merhaba, evet. Yani İstanbul Barosu'nda bir önemli değişikliğe gidileceği ihtimali de var mı diye düşünelim. Çok alıştık artık, değişmez, epeydir katılaşmış bir yapısı vardı. Bir değişikliğin arifesinde miyiz? Öncelikle onu sormakla başlayalım. İstanbul Barosu'nun, hani şu an mesela biz biraz rahat konuşabiliyorsak, her şeyi ifade edebiliyorsak, ...çok şey söyleyebiliyorsak... hani ...sözümüz varsa, herkes için söylüyorum... ...bir şeyler söyleyebiliyorsak... ...İstanbul Barosu'nun geçmişinin bunda çok büyük katkıları var. İstanbul Barosu bu konuda... ...söz söyleme adına, ifade etme adına... ...temel hak ve hürriyetler adına... ...geçmişte çok emekleri olan bir kurum. Çok saygınlığı olan bir kurum eskide. Evet. Ama 8 yıldır farklı bir yönetim anlayışı... ...statikoyu koruyan... ...devleti yücelten, kutsayan... hani Halka halkçı değil de daha çok devletçi bir anlayışla idare edildiğinden sıkıntılar var problemler var hatta bakın baro mensubu insanların meslek örgütü İstanbul barosu İstanbul barosuna meslektaşlarım girerken üstün üst düzey güvenlik kontrolünden geçerek girebiliyorlar şu an enteresan bir durum. Yani yani çok kendi güçlü. üyelerine evet, güvenmiyor yani kendi üyesine güvenmeyen kendi üyesini sorgulayan üstünü arayan avukatın mesela üstünün aranması yasak böyle bir baro anlayışı hani avukata ne getirebilir halka zaten ne getirdiğini görüyorsunuz daha çok silivrideki bir davanın peşinde koşan bir baromuz var mesela Ceylan ön ön kolun bugün ölüm yıl dönümü acıklı bir durum o yavrucan mesela böyle bir durumda eskiden baro hemen koşardı insan hakları dernekleri Temel hak ve hürriyetler peşinde koşanlar, eşitlikçi insanlar e, hemen ilk adres başları sıkıştığında ilk adres İstanbul Barosu olurdu. Bir anlamda İstanbul Barosu ezilenlerin kapı komşusuydu. Ama şimdi tam tersi. Yani insanlar İstanbul Barosu'ndan kaçıyorlar. Biliyorsunuz genç sivillerin bir pankartı vardı. Darbeci Baro hakikaten üzerine yapışmış durumda Baro'nun. Ben de e, şey diyorum. Demokrat Baro neden olmasın. O yüzden biz oy verin diyorum. <gülüyor> Böyle bir... bir... İhtimal var çok büyük bir kuruluş değil mi İstanbul? Bin, 27 İstanbul. bin meslektaşım var kayıtlı İstanbul Barosu'na. Dünyanın yani bu çok övünülecek bir şey değil. Herkes böyle söylüyor ama dünyanın en büyük barolarından birisi. Yani çok büyük bir yapı ama isterdim ki yani bu sayısal bütünlük büyüklük değil. Türk ordusu da 800 bin kişiye sahip ama bakıyorsunuz ki neler neler dönüyor. Yani İstanbul Barosu nitelikli bir baro olmalı, etkin bir baro ancak temel hak ve hürriyetler, özgürlükler, demokrasi vurgusu olan, işte emeğin emeğe saygı gösteren bir kurum olsaydı övünürdüm ben. Ama şu an bu sayısal çoğunluk benim için pek bir şey ifade etmiyor. Daha çok yani nitelikli bir kurum olmasını dilerim ben. Özgürlükçü ve demokrat bir baro isterim. Evet, peki şimdi çeşitli grupların her zaman olduğu gibi evet. bir yarışı halinde icra yani edecek mi yani net evet, ne, şu nedir an durum? ben isterseniz çok açıkça ifade edeyim ki bunu herkes dinleyenler de duysunlar Şimdi baroda biliyorsunuz soldan ve sağa kadar birçok gruplar var. Yani toplumun nasıl çok çeşitli grupları varsa siyasi görüşleri varsa baroda da böyle. Ve bunlar daha çok seçim ittifaklarına yönelmiş gruplar. Hani şu an baro yönetimi işte statükayı savunan dediğimiz önce ilke çağdaş avukatlar grubunun yönetiminde. Kaldı ki şu an önce ilke çağdaş avukatlar grubu ya baro yönetimi bölünmüş durumda. Yani şu an seçim kazanma şansları yok. Bakın ön seçim yapıyorlar. Ön seçime giren başkan adayı bir kişi. Yani böyle bir ön seçim mi olur? Tek adam üzerine kurulmuş bir ittifak orası. Şu an zaten bu rahatsızlık nedeniyle bölünmüş durumdalar. Artık kazanma şansları kalmadı. Kaldı ki işte o meslek lisesi için dava açan zihniyetin... ...yani eşitlik, eşit insanlar arasında olan zihniyetin... ...bu hale gelmesi gayet doğal. Yani e, Pardon neydi e, bir dinleyicilerimiz açısından da hatırlatan meslek liseleriyle ilgili... Meslek, e, şimdi biliyorsunuz... E, bizim baro şöyle yaklaşımda şu an önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu yönetimi eşitler ancak eşitlik ancak eşit insanlar arasında olabilir yani insanları farklı gruplara ayırıyor ancak onlar kendi aralarında eşittir işte e, zenginler kendi aralarında eşittir işçiler kendi arasında eşittir köylüler kendi arasında eşittir yani bir çobanın oyuyla işte bir mankenin oyu bir değil demek istiyorlar o yüzden onlar meslek liselilerin. Normal liseliler gibi üniversite sınavına girebilme şansını ortadan kaldırmak için kat sayının iptali için dava açmışlardı. Benim de müvekkilim işte genç sivillerin sözcüsünden sözcülerinden Turgay Or, dava açalım dedi. Ee, biz de çocuklara dokunma diye bir eylem yapmıştık. Ben de dava açmak tam anlamıyla şey yani daha henüz hazır değil böyle bir şey şartlar yok ama hakimler ihtar çekebiliriz demiştim ben. Hani Danıştay başkanına ve daire başkanlarına çünkü... E, yürütmeyi durdurma kararı verdi ve yok itiraz etti. İtiraz üzerine e, idari davalar genel kurulu bakıyor itiraza. Evet. Kaldırıp kaldırmama konusunda. Ben de şey dedim yani iki satır bir cümle. Dedim ki yani e, anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olan e, evrensel işte hukuk ilkelerine eşitlik ilkelerine aykırı olan işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olan bu işte ayrımcı kararı yürütmenin durdurulması kararını kaldırmanız. Aksi takdirde Yüce divanda yargılanmanız için yasal yollara müracaat olunacağı ihtar olur vekaleten dedim. Bu e, ihtarı normal hukuk sürü muhakemeleri kanuna göre hakime ihtar çekebiliyorum ben avukat olarak. Ama e, noter dedi ki ben asla çekemem Ankara'daydık o zaman Ankara'daki noter çekemem. Halbuki İstanbul'da çektirebiliyoruz. İstanbul'daki noterler yasal yükümlülüklerini yerine getiriyorlar ama Ankara'dakiler bakın işte hani ne kadar çok devletin yanında yer aldıklarını görün. Çekmediler. Ne gerekçesiyle? Biz gerekçe üstümüze verdi. biz üstümüze ihtar çekemeyiz. Ne demek? Türk milleti adına karar veriyorum diyen hakimler bizim üstümüzde midir? Böyle bir şey olabilir mi? Yani üstümüze. Zaten yasal da bir hak. Ben de postaneden ihtar göndermiştim. Danıştay başkanı beni hemen şikayet etti baroya ve baroda normalde bir şikayet üzerine avukat olmayanlardan 100 TL para alınıyor masraf parası. Para da alınmadan benim baro aidatımla bana soruşturma açtılar. Ee, ...savunmamı istedi Muammer Aydın, baro başkanı. Yani enteresandır, normalde beni koruması lazım. Yani meslektaşını koruması lazım. Doğru Mesleki yaptı. örgütlenme değil mi evet, baro? Yani meslek... baro baro diyoruz ama hani baronun ne olduğunu da çok kısa açıklayabilirsen... ...aslında daha net işlevi yerine oturabilir evet, belki. Yani aslında dar anlamda bir sivil toplum örgütü oluyor ama... ...şu an pek yasalara göre kurulmuş sivil toplum örgütü pek uygun değil. Devletin kurduğu örgütler... Yoksa yasayla kurduğu <gülüyor> örgütler aslında sivil toplum örgütü demek pek mantıklı çıkar değil mesela. Çıkar örgütü aslında yani bir mesleki anlamda, evet. bir çıkar Bu bizim evet, mesleki yani dayanışmanın neticesinde oluşan bir şey olmalı. Yani bizim haklarımızı avukatların işte devlet karşısındaki haklarını koruyan bir meslek örgütü. Bizim menfaatlerimizi koruması gerekiyor. Biz de zaten halkın menfaatlerini koruyan bir meslek grubuyuz. Kime karşı? Hakimin yanlış karar verme ihtimaline karşı savcının yanlış... ...şeyler yapma ihtimaline karşı çıkan bir grubuz biz avukatlar. Yani biz devletin yanında değil, halkın yanında olması gereken bir grubuz. Ama maalesef bizim meslek örgütümüz daha çok bizden ve halktan yana değil de... ...şu an devletten yana bir tavır almış durumda. Ben o grupları ifade ediyordum isterseniz. Evet, e, tabii tabii. İşte ediyorum. şu anki önceki grubu, yönetimdeki grup parçalanmış durumda. Yani kazanma şansları pek yok. Önce, ön seçime tek adayla gidiyorlar. Diğer işte Mebusi Hanımlar, Ergin Beyler, Bahri Bayram Belenler yani kendini çok takdir ettiğim sevdiğim insanlar katılımcı avukatlar adlı bir grup oluşturdular. Yalnız kendileri bizimle çağdaş avukatlarla birleşmeyi tartışıyorlardı fakat bir türlü olmadı. Çünkü bizim çağdaş avukatlar genel kurulunda kontenjan ayrılma talebi reddedildi. Yani başkana dört tane kontenjan ayrılım teklifi sunuldu. Yani dört kontenjanımız olsun yönetim kurulu adayı seçimimizi yapalım. 6 yönetim kurulu adayını oylarımızda belirleyelim. 4 tanesini de işte Kav'dan başka gruplardan aday alalım dendi ama 9'a karşı avukat. katılımcı avukatlar. Evet. Ama e, 9 üye böyle bir o, evet oyu verdi ama 250'den fazla avukat arkadaşımız şey dedi asla olmaz. Herkes gelmek istiyorsa gelsin seçimlerde adaylığını koysun demokratik yollarla alabiliyorsa oy başa geçsin. Yani gayet makul bir öneri. Katılımcı avukatlar maalesef bunu kabul etmediler şu an onların da pek ben bilmiyorum yani şansları var mı yok mu artık ona avukat arkadaşlarımız karar verecek ama yani ön seçim yapabilen bakın tek grup biziz ve diğer Müslümanların yani adayları işte hukukun üstünlüğü var ki orada da bir sorun var şu an yani yine ön seçim diye bir şey yok bir başkan adayı atadılar daha önce başkan adaylığını koymuş bir arkadaşımız. ...işte meslektaşım olduğu için onun ona yapılan olumsuz eleştirileri burada söylemek doğru olmaz. Ama seçimle başa gelmiş birisi olmadığı için demokratik yollarla gelmediği için ben şahsen şaşırtıcı buluyorum. Yani demokrasi özgürlükler diyen avukat arkadaşlarımız neden demokratik yollarla başkanlarını ya da yönetim kurullarını belirlemezler? Bu çok yanlış bir şey ve zaten bu rahatsızlık orada da var. hep biz konuşuluyoruz şu an. E, çağdaş avukatlar çünkü sadece demokratik yollarla e, seçim yapan ön seçim yapan bir grup. Biz şimdi ön, bugünkü yapacağımız adliyelerdeki ön seçimimizde e, bugün, başkan başkanadayız bugün. Ön bugün seçim var, evet değil mi? adliyelerde bütün avukat meslektaşlarım o 27 bin avukat arkadaşımın hepsi gidip oy kullanabilir. Başkan adaylarımız işte Kemal Aytaç, Mert Er Karagüllü, Ali Sayda üçünden birini seçecekler. Yine 20 tane yönetim kurulu adayımız var. Bunlardan bir tanesi benim. Lütfen bana oy versinler ama benim yanımda 9 kişiye de işaret koymaları gerekiyor. Yine denetleme kurulumuz var. Disiplin kurulumuz var. Bunlardan da istediklerine oy verebilirler. Hani adliyedeki sandıklarda özgeçmişler yazıyor. Kim olduğumuz siyasi görüşlerimiz orada belli zaten. Demokratik yollarla bugün bir seçim günündeyiz. Yani bugün çıkacak sonuç ne olursa olsun önümüzdeki baro seçimlerindeki yönetimi göreceksiniz bugün. Çünkü başka grupların maalesef şansı kalmadı. Çünkü şu an statüküyü savunan e, yönetim, 8 yıldır savunan yönetim artık son noktasına geldi. İyice tükendiler. Yani insanları, toplumu yani sürekli baskı altında tutamıyorsunuz işte. Bakın nasıl Türkiye belli bir süreçten geçtikten sonra anayasada çok esaslı bir değişiklik yaptı. Yani basit bir değişiklik değildi bu şu son referandum süreci. Evet diyen var, hayır diyen var, boykot eden var ama ben şöyle diyorum yani Cumhuriyet tarihinin ...en esaslı değişikliğiydi bu... ...anayasal paket, şu referandum paketi. Ha bunu... E, ...AKP düşünmüştür, düşünmemiştir... ...ben şahsen şaşırtıcı buluyorum. AKP böyle bir paket nasıl hazırladı... ...ben şahsen çok şaşırdım. E, çünkü özgürlükçü ve demokratik bir paket. Halkı düşünen bir paket. Halkçı bir paket. Yani aslında... ...AKP'yi de bitirebilecek bir paket bu. Çünkü özgürlüklerin önünü açan bir paket. Artık faili meçhuller öyle kolay kolay... ...üstü örtülemeyecek yani. İşte efendim... E, ...benim dayım var, benim abim var, benim işte koruyucum var deyip bir hakimi oradan oraya atayamayacaksınız. Çünkü 22 kişiden oluşan bir kurul olacak. Ve işte birinci sınıf hakimler oraya gidebilecek artık. Eskiden Yargıtay, Danıştay kendi aralarında belirliyorlardı. Belli bir şeyi vardı. Kapalı bir devre sistemi kurmuşlardı. Şimdi onlar kırılıyor. Tabi bir adım. Hani her şey düzelmiş değil. dün Bugünden yarın hemen olacak bir şey değil. Bu bir adım hani halk adına büyük bir cephe açtı. Hani hayırcı olan arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Bakın hayır ısrarla hayır diyen arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Pek bir farkı yok. Yani şu an gerçekten önemli bir değişim sürecini yaşıyoruz. Yani tarihe şu an tanıklık ediyoruz. Evet zaten bazı bir yan etki olarak da mesela işte çeşitli daha önceki son derece karışık muğlak ve karanlık olayların üzerine de Şimdi durmadan konuşmalar. Gün geçmiyor ki gazetelerde bir ya da iki ya da televizyonlarda işte bu Arif Doğan olsun ya da başka insanlardan gelen çok önemli açıklamalar var. Yani çok tarihte hemen herkesin şüphe duyduğu işte Eşref Bitlis, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in öldürülmesi ya da işte uçağının düşmesi gibi. Bugün de mesela işte Hizbullah aslında değerin devletle ilişkileri üzerinde bir Arif Doğan'ın konuşması gibi çok önemli aslında konuşulmasının bile insana hayret verici geldiği şeyler konuşulmaya başladı. Bunun da herhalde bu referandum sonucuyla da bir bağlantısı olsa gerek diye düşünüyorum. Evet. Ee, ben mesela yani bu değişim, bu süreçler yaşıyoruz hepimiz. Yaş olarak ben hani sizden de e, siz daha çok şey şahidisiniz. Birçok geçmişte olan yanlış şeylerin bizzat yaşayanlardansınız. Maalesef. O yüzden hani bu konuda duyarlılığınız daha fazla. Mesela en çok bu konuda hassasiyetinizi ben çevre konusunda çok büyük hassasiyetiniz olduğunu biliyorum. Mesela e, birçok arkadaşımız aslında bu konuda şey yani e, duyarsız. Yani bu hani siyasi konular var insan hak temel haklar hürriyetler ama çevre konusunda mesela çok duyarsızlık var şöyle bir enteresan bir tespitte bulunmak istiyorum değişik olacak ama mesela ben işte siyasi görüşümü soruyor herkes çağdaş avukatlar grubundayız işte çağlıyız deniyor ama ne düşünüyorsun somut bir şey söyle yani avukatlık bir çözüm çözüm yani sorun çözme sanatı. Avukatlık evet. bir sanatkarlık olarak düşünürsek sorun çözebildiğiniz öl ölçüde sanatkar sayılıyorsunuz avukatlıkta. Şimdi o sorunlar olarak bakarsak bence en önemli sorun şu an can yakıcı olan en acil çözülmesi gereken işte dağ bir zamanlar dağda yürüyen Türkler diye adlandırdığımız insanlar işte e, köyleri yakılan faili meçhulleri işte yığınla binlerce olan o insanların Kürtlerin sorunun derhal çözülmesi lazım ki şu an gündemde çok güzel şeyler oluyor. Umarım yani bir akamete uğramaz, bir sorun olmaz. Yani muhalefet partisi de olumlu yaklaşıyor. Bakın anayasa diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu çok güzel bunlar. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu af diyor. Ya bunlar çok güzel şeyler. Yani beni çok umutlandırıyor. Evet. Yani bunu bir CHP liderinden affı duyabilmek benim için çok müthiş bir şey. Ee, anayasayı duyabilmek, yeni anayasayı duyabilmek CHP'den yani... Bir bizim statükonun kalesi dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden bunu duymak beni çok umutlandırıyor. Evet, yani bugün konuşulduğu konuda yani... AKP sınıfta kalıyor mesela evet, bakın. Evet. Yani af deyince başbakan tökezliyor. <gülüyor> Yapma bakın demokratlığı işte biraz sorunlu demek ki arkadaşın. İşte adam anayasa diyor Kemal Kılıçdaroğlu. E, samimi buluyorum Ya ne demek samimi bulmuyorum. Yani ne olursa olsun o bir siyasi lider anayasa diyor. E hemen elini uzatman gerekir. Çünkü sen iktidardasın. Onun da başbakanısın aynı zamanda. Yani onun samimiyetini sorgulaman doğru değil. Onunla evlenmeyeceksin ki. Yani ne alakası var? Sonra bakın Alevilerin sorunları. Benim için öncelikli sorunlar mesela bir işte e, Kürt sorunuysa ikinci bence en önemli çok acil bir sorun. Yani inanılır ya da inanmaz. İbadethaneleri yok sayılan Alevilerin sorunlarının derhal çözülmesi lazım. Kabul etmediği bir dine ait öğretilerin dikte ettirilmesi çok acı. Yani arkadaş inanmıyor. Alibi olup olmaması da önemli değil. Ateist. Yani o insana siz niçin zorla bir dinin öğretilerini dikte ettiriyorsunuz? Bunlar çok yanlış şeyler. Bunlar da zamanla düzelecek. Yani yeni anayasada asla bir ideolojinin olmaması gerekir. Çünkü sayısal çoğunluğu olan bir grubun ideolojisinin diğer gruplara, halklara, topluma dikte ettirilmemesi gerekir. Yani bizim yeni anayasamız... ...ne olursa olsun hiçbir ideoloji barındırmamalı... ...hiçbir inanışın üstünlüğü olmamalı... ...herkes e, o konuda özgür olmalı... E, ...yine bakın bir sorun kadınların sorunları... ...yani bizim A'dan Z'ye sinema filminden tutun da... ...yani bütün eğitim sistemimize kadar kadın ötekileştirilmiş... ...cinsiyetçilik hat safhada yani her konuda yani... yani ...demokratın yani en demokratın... sosyalistim, en sosyalistim diyen arkadaşta bile aynı şeyleri görüyoruz. Cinsiyetçilik. Hat safhada. Bunların yani konuşulup, değerlendirilip çözüme kavuşturulması lazım. Bunlar çok rahatsızlık verici şeyler ama e, önemsemeyenler, umursamayanlar maalesef e, işte işimizi zorlaştıran insanlar. Yine keza bakın e, kamusal alan ifadeleri. Yani kamusal alan, işte kamusal olmayan alan. Niçin biz devleti Bu kadar kutsallaştırıyoruz Ya devlet dediğiniz şey bir buzdolabı gibi bir şey işte Buzdolabını için var Bizi ayakta tutmak için var Yani biz buzdolabını ayakta tutmayacağız Onun elektrik faturasını ödeyeyim diye Kendimizi yırtmayacağız Oraya işte peynir koyuyoruz zeytin koyuyoruz Yemek koyuyoruz akşam yemek yemek için Sabah yemek yemek için Yani buzdolabı bizim için var Yani devlet halk için var Toplum için var Yani devlet bizi yaşatmalı Bize rahat ettirmeli Biz o insanları oraya niçin gönderdik? İşte trafik lambalarını kontrol et. İşte yollarda o çizgileri düzgün çekin arkadaşım. O levhalarda ne öyle nasıl koyuyorsunuz? Yani düzgün koyun şunları filan diye biz onları oraya gönderdik. Ama onlar işimizi zorlaştırsın diye değil yani. Ee, yine bakın bu dediğim sorun. Kadınların mesela kılık kıyafet yani eteğinin boyu hesap ediliyor. Niçin böyle kısa giydin? Niçin bu kadar kapalısın? Yani o bizi ilgilendirmez ki. Yani o tamamen kişinin temel hakkı. Biz insanların kıyak, kıyık kıyık, kıyık kılık kıyafetiyle uğraşmamalıyız ya bizi ne ilgilendirir ben kırmızı seviyorum ben kırmızı seviyorum sana ne sen lacivert sev o beni ilgilendirmez mesela kırmızı sevenleri yasakladığın zaman kırmızı giyenler oluşmaya başlıyor e bu zaten yasaklar toplumu bölüyor yani diyorlar ki işte bölüneceğiz mesela Kürt sorununda özellik ya biz okulda okuduk bunu fakültede mahalli idarelerin güçlü olması gerekiyor merkezi idarenin güçlü olması çok yanlış bir şey Düşünsenize 72 milyon insan. Yani bir başbakan bütün herkesi nasıl duyabilir? Yani Hakkari'deki bir vatandaşta işte açık radyoda konuşan işte abi buradaki sorununu kim bilebilir? İşte radyo müdürü kimse o bilir. Yani başbakan direkt avinin sorunu çözemez ki. O yüzden yani mahalli idarelerin, belediyelerin güçlü olması lazım. Çünkü en iyi sorunu o bilir ve o çözer oradaki insanlar. Merkezi idarelerinin zayıf olması lazım. Biz bunu bilimsel olarak fakültede okuduk ama siyaset alanına gelince vay bölünüyoruz. Vay, zaten bölünmüşsün ki sen. Sen farkında değilsin. Bölünmüşsün aslında. Yani o bölünmeyi istemiyorsan bence o insanları bir dinle. Bir duy, bir konuş. Ha, o zaman e, eşit şartlarda karar verirsiniz. Sen bir üstünlüğün yok senin. Yani benim hiç kimseden üstünlüğüm yok. Ben avukatım diye kırmızı ışıkta geçemem. İşte trafik polisine ben avukatım deme hakkım yok. Ben kim oluyorum ki? Ben sıradan bir insanım yani. Herkesin böyle bakması lazım. Yani başbakan da e, böyle bakmalı. İşte e, ben de böyle bakmalıyım. Hepimiz böyle bakmalıyız. Yine bir sorun daha şey demiştim ben. E, kadınlardan sonra. E, şey sorun, Azınlıkların sorunları. Yani Ermenilerin, Yahudilerin işte... başka rumların sorunları yani 67 Eylül olaylarını biliyoruz. Hakeza 1911'deki tehciri biliyoruz. Bakın şimdi Ermeni anması yapılabiliyor. Böyle bir hale geldik. Bunlar çok güzel şeyler. Yani ne oluyor? Hiç Türkiye işte yok oluyor, yıkılıyor öyle bir şey yok bakın. Hani Sevr işte bilmem ne diyorlar ya. Gayet iyi yani. Yani biz o korkularımızın üzerine gidiyoruz. O bize resmi tarihimizde öğretilen Türk ırkı üstündür. Türk ırkı asla hata yapmaz. İşte hatta şöyle Mahmut Esat Bozkurt'un lafı. Türk olmayanların bir tek hakkı vardır. Hizmetkarlığı. Köle olmaktır. Öyle, evet. Yani bakın bunları bize öğrettiler. Artık bakın bunlar yıkılıyor. Daha çok insanlaşıyoruz biz. Yani insani bir varlık haline gelmeye başlıyoruz. Ya yani bir canlı türü olduğumuzu anlamaya başlıyoruz şu an. Daha önce biz üstün ırktık. Farklı bir şeydik. Yani öyle canlı türünün üstünde bir şeydik. Şimdi bir canlı türü olduğumuzu anlamaya başladık. Bir de çevre sorunu sizin zaten üzerinize durdunuz. Bunu burada açmama hiç gerek yok. Siz zaten bu konuda gerekeni yapıyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Avukat bazı arkadaşlardan da bu arada sorular var sana. Ee, biri avukat sendikası ile ilgili ne düşündüğün ve Aa, yoksullaşan avukatlar meselesi yani ile ilgili. Bu konuda inanılmaz hassasiyeti olan birisiyim. Meslek taşımın e, sorunu benim de sorunum. Bir zamanlar ben de stajerdim. Ben de işçi olarak çalıştım ve işçi olmak çok iyi bir şey. Yani işçilik iyi bir şey. tarsın sen emekçisin yani emek her zaman üstündür Kut, yani kutsal bir şey varsa belki hani kutsal benim bir şeyim yok ama hı hı. yani emek kutsal olmalı bence yani önemli olan emek olmalı işçi olması arkadaşların bence e, küçümsenecek bir şey değil çünkü ben zaten üyesi olduğum parti devrimci sosyalist işçi partisi yani hı hı. işçilerin eli, el ele tutuşarak bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ve o arkadaşlarımızın sendikal hakkı mutlaka her bir işçi avukat arkadaşımızın benim ofisimde çalışan işçi arkadaşımızın da mutlaka bir sendikası olmalı. Zaten örgütlü mücadele olmadığı sürece hiçbir hak elde edilemiyor. Sendikasız bir hak meslektaşlarım elde edemeyecekler. Kaldı ki bu konuda biz e, bana sorular sormuşlardı mail grubumuzda. Ben şey dedim yani eğer yönetime gelebilirsem hani acilen hani yasal olarak düzenlemeler yapılır, yönetmelikler çıkartılır filan ama acilen bir metin hazırlarız. Bir prensipler metni hı hı. yani işveren ve işçi avukat arkadaşlara imzalatmaya başlarız onları bazı ilkeler işte sigortasız asla avukat çalıştırmayacağım takip elemanı çalıştırmayacağım sekreter çalıştırmayacağım gibi işte sendikası olmayan meslektaşlarıma asla engel olmayacağım her avukat arkadaşım sendika üye olabilir gibi bir takım dizi prensipler hazırlarız imzayı açarız bunu web sayfasında da afiş ederiz imzalayanlar ve imzalamayanlar diye. Böylece imzalamayanlar üzerinde bir baskın unsuru oluşturup yani emeğin gerçekten hakkını verme, yer, yerli yerine koyma. Hani bu kapitalist sistemin zaten onulmaz yarası bu emek sorunu. Bu emek sorunu en azından kendi meslektaşlarım arasında çözmek adına ben zaten bir şeyler yapacağımı söylemiştim. Eğer başarırsam, başaramazsam yine yapacağız. Yani grup olarak biz yine bu konuda üzerinde durmak istiyoruz. Hani kazanamasam da yapmak istiyorum. Ama şu an kazanmayı kitabımdan çıkardığım için şey kaybetmeyi defterimden sildiğim için... ...şu an kazanmaya odaklı bu sorunu çözeceğiz. Umarım. Bir diğer soru var. Ee, seçimlerde daha önceki baro seçimlerinde nasıl pozisyon aldığına dair... E, ...bu da sorulardan birisi. Şimdi bakın Çağdaş Avukatlar Grubu'na e, 99'da ruhsatımı aldığımdan beri... ...Çağdaş Avukatlar Grubu'na oy veren birisiyim. Yalnız geçen Çağdaş seçiminde... E, ...işte Kürt mes Kürt meslektaşlarımız konusunda bir sıkıntı oldu. Hiçbir Kürt meslektaşımız e, yönetime giremedi. Ee, bu konuda çağdaş avukatlar e, bir, biraz şey oldu problem oldu ben de bu konuda hı hı. E, sıkıntıları olan biriyim yani bu kadar o grubun dışlanmış olması beni de rahatsız etti bu nedenle ben geçen sene çağdaş avukatlara oy vermedim. Hı hı. Yani bunu bu kadar açıklıkla bilenler biliyor ama burada da ifade etmiş olayım. Yani, ben sadece soruları aktarıyorum aslında. Nereye gittiğini çok fazla bilmiyorum. Yani bilmedim. evet onu soranlar zaten onu amaçlıyorlar. Yani bu, bu kadar açıkta ilk defa burada söyledim ama bu biliniyor zaten. Yani Kürtlere böyle bir şey vardı. Hı hı. Hiçbir arkadaşımız girememişti. Ben de böyle bir tepkisel bir şey yapmıştım. Ee, çok da şey değil. Yani şimdi yine rahatlıkla bunları ifade edebiliyorum. En azından onların hakkını kendim konuşabiliyorum. Öyle. Bu evet. kadarlı sorular. <gülüyor> Bugün yani bütün adliyelerde ön seçim yapılıyor öyle mi? Evet bütün adliyelerde bir ön seçim sandıkları var orada işte herkes oyunu kullanabilir. Ondan sonra seçim ne zaman? Şimdi genel kurul var birinci genel kurulda işte yüzde elli nisap sayı çokluğu elde edilemezse ikinci genel kurulda seçimler yapılıyor. Her zaman olduğu gibi her yerde birinci genel kurulda olmuyor bu işler. 7 Kasım yanlış bilmiyorsam. 7 Kasım'da asıl seçimler yani 2. Genel Kurulun pazar günü galiba işte. 7 Kasım'da oylamalar yapılacak. 1. Genel Kurul Ekim'de galiba. Ekim'de, evet. Ekim'de, Ekim'de evet. De, evet. Yani daha bunları biraz daha konuşma fırsatımız, tartışma fırsatımız da olur diye ümit ediyorum ama bu safhada bunu bu meseleleri bu derinliğiyle. Konuşma fırsatı bulduğumuz için de mutlu olduk yani gerçekten çok faz, yani çok büyük bir baro evet. ve çok ses getiriyor yapılan işler olumlu ya da olumsuz evet. yapıldığına göre buna karşılık da pek çok başka meselede olduğu gibi başka kurumda olduğu gibi çok iyi de bilinmiyor kamuoyu nezdinde o yüzden böyle seçimden bir süre önce bu konuşmayı yapmış olmak en azından. Benim için aydınlatıcı oluyor inşallah dinleyicilerimiz için de açık gazete dinleyicileri için de öyle olmuştur. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim Müşteba Kılıç. Çok sağ olun. Ve başarılar dileyerek devam edelim. Bu şekilde de programı da bitiriyoruz. Mazda ölüm yıl dönümü bugün 1991'de ölmüştü. ...Amerika'nın ve dünyanın en önemli... ...müzisyenlerinden biri sayılıyor... ...trompetçi, besteci... ...orkestra şefi biliyorsunuz... ...grupları var... ...ve müziği de birkaç defa... ...kendi ifadesine göre değiştirmiş... ...olan biri çok mütevazı... ...bir açıklama değil belki ama... ...katılanlar da olacaktır... ...bir başka önemli... ...müzisyenle John Coltrane'le birlikte... ...onun diğer... ...arkadaşlarla beraber... On Green Dolphin Street adlı parçasına kulak verelim ve hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. ache